Merhaba, Greenpeace'in Rainbow Warrior gemisi Türkiye turunun 11. gününde Çanakkale'nin Karabiga ilçesine geldi. 8 balıkçı teknesi gemiyi Hoş geldin Rainbow Warrior kömüre karşı yelkenler fora. Rüzgar bize yeter ve kömürsüz ömür istiyoruz pankartlarıyla karşıladı. Çanakkale var olan 3 kömürlü termik santralin yanı sıra planlanmakta olan 10 kömürlü termik santral Türkiye'nin en fazla kömürlü termik santral planı olan ikinci şehri durumunda. Greenpeace'in Stuttgart Üniversitesi'nin hazırladığı modellemeyi kullanarak hazırladığı Sessiz Katil raporunun sonuçlarına göre planlanan 10 kömürlü termik santral yapılırsa, Çanakkale'de her yıl en az 4433 yaşam yılı kaybı ve 476 erken ölüm daha yaşanacak. 2010 yılında kömürlü termik santrallerden dolayı yaşanan erken ölümlerin onda biri Çanakkale gibi diğer şehirlerden gelen, Kirlilik nedeniyle İstanbul'da yaşanmıştı. Bu bölgedeki santral projeleri hayata geçerse toplam 13 kömürlü termik santral faaliyet gösterecek ve santrallerin etkilerinden tüm Türkiye'de yaşayan insanların sağlığı etkilenecek. Şu an Çanakkale'deki kömür santrali planları arasında hem konumu hem de çevresel etki değerlendirmesi süreciyle en çok tepki çekenlerden biri Cengiz İnşaat ve Alarko Holding ortaklığında CENAL Elektrik Üretim AŞ'nin Karabiga'da kurmayı planladığı santral. Şirket son olarak bir bütün olarak sunulması gereken ÇED raporunu dörde bölerek sunduysa da yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının verdikleri hukuk mücadelesi sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alındı. Yürütmeyi durdurma kararına karşı şirket yeni bir ÇED süreci başlatıyor. Karabiga'ya kurulması planlanan santralin çevreye vereceği zararlar 2013'te tespit edilmişti. Projenin sağlık ve çevre etkileri düşünüldüğünde projenin tamamen iptal edilmesi ve şu ana kadar verilen zararın geri döndürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Greenpeace'in Kömüre Karşı kampanyasında ise gemideyim.org adresinden erişilebiliyor. Siz de katılmak isterseniz gemideyim.org adresine girebilirsiniz. Dicle Nehri üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 3 HES projesinden biri, Kentteki kitle örgütlerinin tepkisi ve projenin tarihi Diyarbakır surlarının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi adaylık sürecinde etkileyeceği gerekçesiyle iptal edildi. İptal nedeniyle ilgili kurumlara bilgilendirme yazısı gönderen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı, Dicle 2 Regülatörü ve HES projesine ilişkin olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı projenin alan yönetimi sınırları içinde olduğu, bunun da UNESCO sürecini ve bu kapsamda dünya mirası olarak sunulacak olan HESEL bahçelerini ve Dicle Vadisi'ni olumsuz etkileyeceğinin belirtildiği ifade edildi. Diyarbakır İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Turan Kapan, projenin iptal edilmesiyle ilgili olarak bu tür kurulu gücü düşük olan, Heslerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu belirterek bakanlığın bunu iptal etmesine olumlu buluyoruz. Aynı şekilde Dicle Nehri üzerinde yapılacak benzer projelerin iptal edilmesini istiyoruz. Artık Dicle Nehri devisinin yeni bir baraj projesine ve enerji üretim tesisine karşılayamayacağını biliyoruz dedi. 13 Ağustos'tan 16 Eylül'e bir ayı aşkın süredir Nükleersiz Ork ve Yeşil Düşünce Derneği'nin projesinde nükleere karşı kürek çeken Hüseyin Ürkmez'in hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11 Eylül günü Hüseyin Gerze'den uğurlandı, Sinop'ta karşılandı. Alanda Sinop Merkez Belediye Başkanı Vaki Ergül, Sinop Nükleer Karşıtı Platform üyeleri temsilcileriyle Sinop'taki diğer sivil toplum hareketinin temsilcileri vardı. Nereden, hangi temsiliyetten olursa olsunlar, bu hayatın değerini bilen, topraklarının soldukları havayı, denizi, göze görünmez düşman, radyasyona teslim etmek istemeyen ve etmeme kararlığında olan gelecek nesillerin bile yarınlarını düşünen insanlar onlar. Sinop'taki basın açıklaması için toplanıldığında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Baki Ergül'ün termik belasından nasıl kurtulduysak, nükleer belasından da öyle kurtulacağız sözleri Akıllarda, dileği yüreklerde kaldı. Ne mutlu ki Gerze Festivali vesilesiyle Sinop'ta olduğumuz süreçte Gerze, Erfelek, Dikmen belediye başkanları da ziyaretlerimizde aynı temennilerde bulunmuştu. Boşuna Türkiye'nin en mutlu kenti seçilmemişti Sinop. Farkındalığı yüksek insanların memleketiydi ve Hüseyin'i bu duruşlarıyla bağırlarına bastılar. 13 Eylül günü İnceburun'a geçme planları vardı Hüseyin'in. Hüseyin'in nükleer santral yapılması planlanan İnceburun'a yolculuğuna yarınki programımızda yer vereceğiz. Pınar Demircan'a Hüseyin Ürkmez'in nükleere karşı mücadelesini programımıza düzenli olarak ulaştırdığı için teşekkürler. Gelelim son haberimize. Genetiği değiştirilmiş organizmalı tohumları dünya çapında yaygınlaştırma amacını güden Monsanto şirketi Latin Amerika ülkelerinden birer birer kovuluyor. 10 gündür Monsanto aleyhine gösteriler yapılan Guatemala'da yerli halk Mayaların başlattığı protesto eylemleri sonuç verdi. Gösterilerin önünü alamayan hükümet, Haziran ayında kabul edilen Monsanto'nun genetiği oynanmış tohum üretimine izin veren yasayı iptal etti. Maya yerlerinin başlattığı protesto hareketine sendikalar, çiftçiler ve kadın örgütleri güçlü destek verdi. Bir süre önce Monsanto, AB ülkelerinden gelen tepkiler nedeniyle genetiği değiştirilmiş yani Geydoğlu ürün başvurularını geri çektiğini açıklamıştı. Ardından da 2020 yılına kadar 30 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye, Fransa, Portekiz ve Romanya'daki mevcut Mısır üretim tesislerini genişletmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.